Üniversite Sart felsefesinin güzergahı, yönelimsellik ve egonun aşkınlığı, varlık ve içlik, diyalektik aklın eleştirisi başlıkları ele alınacaktır. Sart, somut yaşam tecrübelerini çözümleyebilmek için felsefe yaptığını düşünür ve en ilgi çekici, en parlak felsefi çözümlemeleri de somuta ilişkindir. Varlık bilimsel çözümlemeler de son kertede insana kendi yaşamındaki öncelikleri daha iyi anlama imkanı verir. Bu yüzden Sart'a göre varlık bilimsel çözümleme etiyle politikayı önceler. Felsefe öncelikle insanın dünyadaki yaşamını anlamayı ve yeniden değerlendirmeyi, özgürlükle olgusallığın ilişkisini açığa çıkarmayı hedefler. Sart babasını iki yaşında kaybetmiş, annesinin ailesi tarafından büyütülmüştür. Sözcükler Sart'ın çocukluk yıllarını anlatır. Sart ilk kitabı İmgeleme ve Egonun Aşkınlığı Fenomenolojik Bir Betimlemenin Taslağı başlığını taşıyan denemesini 1936'da yayınlar. Ancak onu Fransız Edebiyat gündemine taşıyacak olan eseri 1938'de yayınladığı Bulant adlı romanıdır. 1943'te Varlık ve Hiçliği de yayınlar. Biyografi çalışmaları arasında en ünlüsü 3 ciltlik Gustave Flaubert biyografisidir. Savaş sonrasında yazdığı en önemli eser 1960 tarihine yayınlanan Diyalektik Aklın Eleştirisidir. 1963'te kendisine Nobel ödülü verilmiş fakat o bu ödülü almayı reddetmiştir. Sart, 1974'te geçirdiği bir kriz sonucu kör olmuş ve 1980'de hayatını kaybetmiştir. Sart'ın düşünsel yolculuğunu üç uğrakta ele alabiliriz. Sart'ın Husserl fenomenolojisinden yola çıkarak kendi özgün düşüncesini oluşturmaya çalıştığı ilk dönem felsefesi birinci uğraktır. Bu uğrakta Sart henüz özgürlük-olgusallık terimlerini kullanmıyor olsa bile ikinci uğrakta özgürlük ve olgusallık ilişkisini tartışmak için gerekli kavramsal zemini keşfetmektedir. Bu aşamada bilinç ile dünya ilişkisi, yönelimsellik, aşkınlık gibi terimlerle ele alınmaktadır. Sartın felsefi güzergahının ikinci uğrağı varlık ve hiçliktir. Burada özgürlük ile olgusallığın ilişkisini kapsamlı bir biçimde temellendiren fenomenolojik bir varlık bilim ortaya koyar. Ancak bu eser bir etik geliştirmediği gibi siyasetin imkanı, özgürlük-olgusallık ilişkisinin tarihsel boyutu gibi önemli meseleleri de ele almamıştır. Bu sebeple Sart felsefesi Marksistler tarafından eleştirilmiştir. Sart bu eleştiriye önem vermiş olsa gerektir ki ona kapsamlı bir yanıt vermiştir. Bu yanıt ikinci uğraktaki pek çok tezini yeniden gözden geçirdiği diyalektik aklın eleştirisinde ortaya çıkar. Bu eserinde Sart fenomenoloji ile Marks'ın sentezini yapar. Sart'a göre Husserl bilinci bilinç yapan özelliği bulmuştur. Yönelimsellik Husserl yönelimselliği her bilinç bir şeyin bilincidir diyerek tarif etmiştir. Sart yönelimselliği niye çok önemser? Ona göre yönelimin yöneldiği şey bilinçte bir imge, bir temsil değildir. Yönelimsellik bilincin kendi içine bir ilişki, bilincin aslında ulaşamadığı bir şeye kendi kendine temsil etmesi veya sunması değildir. Yönelimsellik bilincin dışarı doğru hareketi yani aşkınlıktır. Sart'a göre yönelimsellik bizi somuta ulaştırır. Sart, ilk felsefe eserini 1934'te Husserl'den aldığı yönelimsellik kavramını yorumlamak suretiyle verir. Ne var ki yaptığı işin Husserl'in düşüncesinden açıklamaktan öteye gitmediğini düşünür. Özgün bir düşünür olmadığı kaygısına kapılır. Hatta kendi konumunu Husserl'inkinden ayırt etme arayışı, onu çok geçmeden Husserl felsefesinden nerelere katılmadığını açıklayan yeni bir deneme kalemi almaya yeter. Egonun aşkınlığı Egonun aşkınında Sart, bilincin çeşitli katmanlarını betimler. Kısacası psikolojik ego, ilksel veya kökensel değildir. Düşünümün bir ürünü olarak oluşmuştur. Başka deyişle kendi bilinç hallerimizi de incelediğimizde daha önce var olmayan yeni bir nesne bir ego yaratırız. Böylece Sart yalnızca Husserli değil, Descartes reddetmiş olur. Sart, varlık ve hiçliğe kendi için varlık ile kendinde varlık arasında bir ayrım yaparak başlar. Kendi için varlık terimiyle kastedilen bilinçtir. Kendinde varlıktan kasıt ise bilincin dışındaki gerçekliğin zemindir. Sart'a göre dünyanın bilince belirişinin zemini olan kendinde varlık saydam değildir. Katıdır, masiftir, yaratılmamıştır, olumsaldır. Var olması için bir sebep de yoktur. Sart, bilincin yönelimselliğinin, şeylerin bilince veriliyor oluşunun, Böyle bir kendinde varlığı ima ettiğini söyleyerek varlık bilimsel bir argüman vermiştir. Bu ispatın Kant'ın kendinde şeyine bir geri dönüş anlamına geldiği ve fenomenolojinin ruhuna ters düştüğü düşünülebilir. Sartın Kant'tan farkı şudur. Dünyanın bilince belirişi bir fenomenler dünyasının kendisini göstermesi değildir. İnsani bir dünyanın ortaya çıkması insan gerçekliğinin açılmasıdır. İnsani gerçeklik olarak dünya, sebep-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlanan doğal olaylar dizilerini içeren fiziğin dünyasından çok farklıdır. Sart, kendisi için varlık ile kendinde varlığın yönelimsel ilişkisine dayanan bir biçimde kurulan insani gerçekliği, Heidegger'in dünyada olma kavramı ile eşitleyerek betimler. Kendisi için varlık tanım itibariyle özgürdür. Özgürlük bilincin esası, olmazsa olmaz bir özelliğidir. Varlık ve hiçlikte Sart, onu yönelimsellikle, aşkınlıkla iç içe düşünür. Özgürlüğün bana dünyanın nasıl belireceğini belirlediği savı bu yaklaşımın bir sonucudur. Sart'ın bir başka önemli savı da kendisi için varlığın hiçlik olduğudur. Bunun sebebi ilkin bilincin verili bir özünün olmaması, dışta doğru bir hareketin ibaret olmasıdır. Sart'a göre kendisi için varlık zemininde açıklanamayacak varlık ipleri de vardır. Sart'ın başkası için varlık dediği varlık kipini, örneğin utanç deneyimi karşımıza çıkarır. Sart'ın diyalektik aklın eleştirisinde önerdiği politik fenomenoloji, tekil bir olgunun karmaşıklığını hem yatay hem de dikey olarak çözümler. Yatay çözümleme bir olgunun karşımıza çıktığı koşulların çözümlenmesidir. Sart buna geril çözümleme der. Buna karşın olguda verili koşulları aşmaya yönelik bir tasarı da bulunur. Bu tasarıyı çözümlediğimizde dikey bir çözümleme, bir ileri çözümleme yapmaktayızdır. Diyalektik aklın eleştirisinde Sart, özgürlük ile olgu sağlığın ilişkisine tarihsel bir dünyanın anlaşılırlığı sorunsalı içine yerleştirmektedir. Peki, pratik alanın başlıca yapıları nelerdir? Praksisin öznesinden ayrı olarak ele alındığında pratik alan ayrılmamış bir çoğulluğun alanıdır. Eyleyen özne bu alana içsel bağlarla bağlıdır. Burada Sart'ın özneyi ...praksiste temellendirmekte olduğunun altını çizebiliriz. Satra göre insanla ilişkisi için de el alındığında maddi doğada bir olumsuzluk vardır. Doğadaki maddi insanın praksisine direnç gösterir. İnsanlar doğanın direncini birlikte aşabilmek için ve ihtiyaçları yüzünden bir arada yaşamaya başlamışlardır. İnsanın praksisi doğanın olumsuzluğunu olumsuzlar. İnsan ne doğada ne de toplumda ihtiyaçlarını kolayca mücadele etmeksizin karşılayamaz... Pratik alanda kıtlık vardır. Kaynaklar herkes için yeterli değildir. Sart, bunu her toplumdaki her toplum kendi ölülerini seçer diyerek ifade eder. Özgür bir toplum nasıl kurulur ve varlığını sürdürebilir? Sart, bu soruya yanıt verirken iki temel toplumsallık çeşidinden söz eder. Dizi ve kaynaşmış grup. Toplumsallığı kuran topluluk dizidir. Toplumsal özgürleşme ise kaynaşmış grup praksisi sayesinde meydana gelir. Dizisel topluluklarda bireyler edilgindirler. Kaynaşmış gruplarda ise etkin ve kurucudurlar. Dizisel bir toplulukta bireyler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Bireyler diziyi doğrudan kurmamışlardır. Diyalektik aklın eleştirisinin siyaset felsefesine en özgün katkılarından birisi toplumsal hayattaki insani birliktelikleri, en önemlisi de sınıfsal varlığı, praksis ve atalet kavramları arasında kopmaz ilişki bağlamında açıklamasıdır. Sartı bir adım daha ileri götürerek diyebiliriz ki, ırksal, cinsel, dinsel ve benzeri ezme ezilme biçimleri de pratik alının ataleti sayesinde kurumsallaşır, yapısalarla hale gelir. Varlıkta sürerek insan yaflama üzerine hakimiyet kurarlar. Sonuç olarak toplumsal özgürleşme, toplumsal ve tarihsel olarak kurulmuş ataletle mücadele edebildiğimiz ölçüde mümkündür. Sart, varlık ve hiçlikte bir etik kurmadığı halde bu eserin sonunda bir etiğin gerekliliğine işaret etmiştir. Bu yıllarda taslak halinde kalan bir ahlak için defterleri kaleme almıştır. Sart'ın varoluşçuluğu, nesnel değerlere dayanan bir ahlak içeremeyecek olmakla eleştirilmiştir. Bunun sebebi Sart'ın ateizmidir. Aşkın değerleri ilahiyat zemininde açıklamayı reddetmesidir. Varoluşçuluk bir hümanizmadır hüma da Sart değerleri... Tarihsel varlıklarını bir yana bırakırsak, insani gerçekliğe sokan şeyin benim onları seçmem, özgürlüğümün onları üstlenmesi, onlara bağlanmam olduğunu söyler. Sart'ın özgürlük anlayışını muhafazakarlar ahlaksız olarak görmeye çalışmışlarsa da Sart'ta özgürlüğün sorumluluk demek olduğu çoğunlukla gözden kaçmıştır. Aslında Sart hesapsız ve keyfi özgürlüğün değil aşırı sorumluluğun filozofudur.